Ben dedim hiç çalmaz bu Ege diye Sementa Fox'u. Ben dedim Sementa Fox şahsını donsuz oynarım. Oynarsın oynayamazsın derken. Ah, ah, ah, ah, ah. Ne oluyor Levent Bey? Eğer şarkı öyle başlıyor. Ah ah diye. Sementa Fox'un başlamasıyla bu Nagihan manyak kare. Manyak kare. Levent Bey. Yani bu...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 Çok teşekkürler Levent Bey. Ne yapıyorsunuz bugün? Bugün ne yapacağız bilmiyorum artık böyle başladı. <gülüyor> Yumurtalar da döküldü yerlerde. Neyse, haşlanmış yumurta yerden al, gene yersin yani. <gülüyor> Anladın Haşlanmış yumurta. Ee? Ha, Kapunuzu soymadan düştü yere, orada alırsın, soyarsın. Tık tık yapmayacağım. Kendiliğinden tık tık, tık tığı yumurta. <gülüyor> Karnından yumurtadan tıklanmasını düşünme biliyorum musun? <gülüyor> İyi Levent Bey ee, tamam o zaman ee, bu müjdeyi de ver kendinden tıklı yumurta kendinden tıkalı egecim ben zaten kaç gündür arayacağım arayacağım demek getiremiyorum çünkü hoş bir rüya gördüm siyasi bir rüya. Siyasi. ama Levent Bey biz zaten rüyanız bir de siyasi boyut cihai yani? yani, şimdi ben bilirsin siyaset bilimciyim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 Eee boşu çıkınca sapak kalıyor. Aa ne olacak sen o baltanın sapıyla. Ben zaten orada dizimin üstündeyim kütüğe uzanmışım. Laaak.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 Radyo Tübas'ın modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Cuma sabahındayız öyle böyle bir Cuma sabahı değil 16 Kasım 2012 Cuma sabahı haftanın son iş günü sabahı modern sabahlar daha oktay Demirci karşımızda hoş geldiniz efendim hoş bulduk çok teşekkür ediyorum günaydın karakuru arkadaşınız <gülüyor> yap, yap bahir diyoruz yani kendi kendimiz <gülüyor> bahir bilmiyorum ben en son e, gross markette e,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 Yani <gülüyor> ya abi az daha girdi ya. girdi. Daha ne çirkinlik yapabilirim. Komboya girdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Keşke korkutarak gelseydi ya. Bir varış çarjaj oluyordu. Böyle sessiz sessiz elinden, sesli derinden derinden vuruyorsun. İla gibi gelirim yani. Günaydın hoş geldiniz hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. hoş bulduk, Trafik çok yoğun herhalde. Acayip yoğun. Ot'un girişinde yani. acayip ya. Çılgın bir trafik. Hı -hı. Yemin ediyorum böyle Arap saçı resmen şu şekil. Gösterin bakın mı.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 Olmaz öyle. Sen de başka bir şey. Aynı şeyi yapma. Ben de o zaman e, sana güzel bir kovboy çizmesine bir deri pantolon. Ya Ege senin kaşa kesik atalım mı? Atalım. Ben nasıl atıyoruz? <gülüyor> Şimdi içme makinesiyle yani, Biraz yoğundur çünkü. vallahi çok yoğun istiyorum ya. Canım çekiyor uzun süredir. Nasıl atılıyor kesik? Ya Böyle çaprazlamasına bir. mı? Ha ha çaprazlamaz Bir ara çok modaydı ya. Bir ara dedim bundan. T20 sene evvel. Yaralı kaş. Yaralı kaş. Tamam. Scary face.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 Bodan sabahlar. Yani ötülesiniz Bodan sabahlar devam 8.52 oldu saatimiz. Mutfakta ortak noktayın boşta bilgisayardan e, komik videolar izliyoruz. Programımızı sabotaj etmek isteyen insanlar var. Bunlar emin olmak isterse Bodan'a bir takım linkler gönderiyorlar. Biz de tabii nedir bu acaba ne var falan diyerek onları izlemek zorunda kalıyoruz. Az kaldı birazdan geleceğiz. 55 oldu saat modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ama ne devam Neşve devam Güneş devam Vallahi ne güzel geldi ya oka eline <gülüyor> ağzına sağlık vallahi Vallahi gönderen dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz Ay, Vallahi bütün kabamızı attık yemin ediyorum resmen cerraha taktı Kahvaltı <gülüyor> <gülüyor> bir iki dakika bunu izle Vallahi, Vay, bir de... vallahi açılıyorsun güzel açılıyorsun. duş gibi bir şey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 Bizim güneş sistemimiz ha deyince oluşmadı. Yani orada kaç tane gezegen bir birbiriyle çarpmış. Şu anda az önce Ege dünya ile empati yaptı. Ne dedi? Böyle dedi güzel bir mesafe oluştur dedi. Güneş de dedi yavaş yavaş. İttire deyince, ittire gireceksin. Ittire ittire ittire dedi yani kaç tane bizim. orada birbirine çarpmış gezegen var? Ya arada kan, neler kalın. Hiç burada... sevmem ittire ittire bir yere giren gezegeni. Var yani değil. girsin efendi gibi aç, anlatsın. Ben sizin sisteminize girmek istiyorum diye.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 Arama. Efendim küçük mümkünüm. Ee, ben çıkacağım şimdi şeye de ne derler? Nereye diyorsun ya her sabah? E, i̇şte taze bagel almaya ve de e, e, şey almaya. Şakasıydı. <gülüyor> e, Michigan simidi almaya. Alayım sana iki tane değil mi? Al al da yani her sabah her sabah nereye böyle Ama daha... Artık öyle bir şey oturdu biliyorsun yani sabahları Michigan simidi yemeden onu biliyorsun değil mi? <gülüyor> eee hadi o zaman kap gel şey servisi kaçırmayalım. Tamam abi güvastım amca. Eee ben iki...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 Sağlık olsun diyelim ya bu kredi da de evde geçirelim. Bir saniye küçük bir bahçe, bir saniye canım. sağlık olsun. Aksi bu be, yakınınızda birisi varsa kredi bilecisi yüksek olan onun üzerinden verebiliriz. Ya yakınımda bizim nerede olacak? Kimin olabilir ki? Cilafı, hanım kim olabilir yani müsaadenizle biz kalkalım artık. Hani. Yani. Evet yani ee, öyle kredi bilecisi olabilecek. Ama yani. bu hipnotizde biz yaşayıp duruyoruz yani. Bir düşünün derim.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 Git kapıyı aç, asabım bozuldu zaten tansiyonum yükseldi Allah'ın belası. Şiş. Kapıyı aç! <Gülüyor> aç kapıyı! <Gülüyor> Juliet! Kimse yok mu? <Gülüyor> <Gülüyor> <Demonler> Biz daha içeri girseydik ya. Juliet azı. Kaç gece duyuyam nasılsın böyle?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 Cületa hanım isterseniz Ay gerek yok tane yok. Ayak kap ayak kaplarla girin. Ay yok hiç sevmem ayakkabılarla girmeyi Lütfen Cületa hanım. Pufuduk bir şeyler kimse yok. Ayakkabılarla girmedi. Terlik isek. gibi bir şey yok mu? <gülüyor> Bulamıyorum efendim. Bulamıyorum Cületa hanım. Terlikle... Pofuduk onun arkasındaki şeyleri. Benim hedik, hediklerin arkasına bak. <gülüyor> hiç, hiç sevmem ayakkabıyla eve girmeyi Çıkarayım ben şu ayakkabılarımı Juliet da. Hanım, terlik yok mu?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 Elim işte diyorsunuz yani. Şimdi cüneyt hazır, şöyle yapacağız. Oyun. Ben kartondan, kartondan, ayelif, kartondan yıldız ağacı yapacağım. Çorap cenni çoraplarımız koyacağız. Bir de çıkın frans dedik. <gülüyor> çıkın frans. Benim de yılbaşı başı belli belizi dedir. Kadın terli. Şu da oynayacağız. You know Katy Perry. -Gock -Gock. Mars. Yo. All Radyo muhteşem isimlerle hafta sonlarınızı özel Radyo mm -hmm. özel hafta sonları. Check this out. <Gülüyor> <Gülüyor> Billy Holiday, Robert Johnson, Eric Clapton, Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker, Gary Moore. <Gülüyor> <I love you. Gülüyor> Aksak ritimler, muzikalar ve keyfin melodisi. Radyo T'de bu hafta sonu tüm zamanların en iyi blues şarkılarını özel. reklam Merotamasta, işte gerçek bir dünya. Sabah oldu uyanınca. Diyoruz biz Leylanda, al, seç, kişiden biri sen ol, sen ol. bizimle. Hey. Önce durumu telsizle bildireceğiz. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak, anlaşıldı mı? Biliyorum. Biliyorum.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 Aç Açtı Cüleç'cim, açıyorum ha. E atın. abi gelsin zahiyo buraya. Suya eksilmiş de onun vanasını açtım. Kombinin suya eksilmiş. Ben yetişiyorum alttan vanaya bırak Bunu bir, bir sokayım da ben kombini. Bana be, be, bırak bir dakika ya. Yap, ben, aman, aman. Kendi kararı versin. Kendi kararı versin. Tamam oğlum, o, o, seçimini, be, kendi, hoş, yapsın. Hoş, seçimini kendi, kendi yapsın. Seçimini kendi yapsın. Kendine güvenen burası buyurun. Tamam, Hadi tamam. bakalım. <gülüyor> Çocuklar. Ay ay Cüleç kusura bakma.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 Küçük Mübaşır, bunu senin içmen daha doğru. Neden Aranızdaki yaş var ki belki şu anda sorun değil ama... Bak, elimizde bir örnek var. Ashton Kaçır örneği var. Doğru. Yani, ben, ne oldu? Mutsuz olmadı mı? Bir şey söyleyebilir miyim? Sen Hakem Cümmet'in Aksabot. mutsuz oldu. Bu kadının... Biraz konuşabilir miyiz baş başa? Evet. Biz ama Hakim Axtable'la baş başa konuşabilir miyiz? İyi, tamam, hadi. Biraz müsaade eder misin küçük, <Gülüyor> <Hakem Aksabot 'la Gülüyor> küçük Mübaşır'ı? Evet. Beni burada yalnız bırakın lütfen. Gel, evet. gel Hakim Axtable, şöyle köşeye gidelim.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 Ben de dedim ki, git dedim al dedim, <gülüyor> al dedim yanına dedim, gel dedim. Cürek kokun mu senin? Kokun mu? Ha, ha. Kendi kokum, ten kokusu. Kutuna bakmayın, biri geldi. <gülüyor> <gülüyor> biri geldi. <gülüyor> <gülüyor> Toparlan biri geldi. <gülüyor>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 İnsan <Gülüyor> bu insan olamaz! Ha, ki, ya, cicik alılar, bu insan olamaz! Hakim Aksımarca! Cicikalılar! Bu taraftayım aptallar! Ya, Biraz zor yakalarsınız! Tamam şimdi üstün tarafa git ya! Hakim Aksımarca! Alaklarına dolanalım! <Gülüyor>